so hayr al hadhi صلى الله عليه وسلم wa sallam wa sharra umuri muhdathatiha wa kull muhdathatin bid'a wa kull bid'atin dalala wa kull dalalatin lin nas thumma ma ba'd fatakrasab zella beraber şeyhül islam ibnu taymiya ahmed ibn abdülhalim ibn abdülselam el harani min aqidat al wasit adlı kitabını okumaya devam ediyoruz bu kitapta dediğimiz gibi yüce Rabbimizin Vasıflarını, sıfatlarını, isimlerini öğreniyoruz. Onu daha iyi ve daha yakından tanıyoruz. <gülüyor> Kitabımızın ilk bölümü geçen hafta sona erdirmiştik ve yeni bölüme başlamıştık. İlk bölümünde kitabın ilk bölümünde Şeyhul İslam kitabın ilk bölümünde Şeyhülislam İbnüteymiye Allah Teala'nın yüce kitabından Kur'an-ı Kerim'den deliller getirmiş, deliller zikretmişti. Bizler o bölümde Yüce Rabbimizin birçok sıfatını, vasfını öğrendik. Ve o sıfatları, Yüce Rabbimizin birçok kendini nitelediği, kendini tanıttığı o sıfatları öğrenirken ortaya koymuş olduğumuz konumumuz, mevkifimiz de şuydu. Bizler allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de apaçık bir şekilde kendisi hakkında bize bahsetmiş olduğu ayetlere yönelik konumumuz şudur. Öncelikle bu ayetleri ne yapmayız arkadaşlar? Tahrif etmeyiz. Yani ne yapmayız bunları? Değiştirmeyiz. Yani Allah burada böyle diyor ama bu bu manaya gelmez. Bunun manası şudur. selamünaleyküm Bu şu manaya gelir. Gibi Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın yapmadığı, sahabelerin böyle inanmadığı, ondan sonra gelen dört mezhep imam ve diğer sünnet alimlerinin imamlarının girmediği bir yola girerek bu ayetleri aklımıza uysun diye ne yapmayız tahrif etmeyiz. Yani değiştirmeyiz. Sonra dedik ki bu ayetleri ve bu Allah Teala'nın isim ve sıfatlarıyla alakalı olan bu ayetler konumundaki konumuzdaydı. Onları tatil etmeyiz. Ne demek ki tatil. Tatil iptal etmek. Yani inkar etmek. Onları inkar etmeyiz. Daha sonra onlara bir keyfiyet Allah Teala'nın bu sıfatlarına bir keyfiyet ne yapmayız? Vermeyiz. Ve keyfiyet vermeyiz derken Onun keyfiyeti şöyledir demeyiz. Yoksa onun bir keyfiyeti, sıfatların bir keyfiyeti vardır. Ama onu biz bilmeyiz. Yani Allah'ın şöyle sıfatı vardır ve bunun keyfiyeti şudur. Diyerek cesaretle davranarak Allah-u bize bildirmediği bir konuda söz konuşma cesareti kendimizde bulmayız. Ve en önemlisi de biz bu sıfatlarla ilgili olarak ne yapmayız? Tesbih. Teşbihde bulunmayız. Yani ne demek teşbihde bulunmak? Benzetmede bulunmayız. Yani allah Teala'nın şu sıfatı vardır, insanın da bu sıfatı vardır. O halde Allah'ın bu sıfatı insanın sıfatına benzer demeyiz. Keşfaya düşmeyiz. Bu dört önemli konum, dört önemli kural, isim ve sıfatlar konusundaki yerimizi belli etmektedir. Bunları çok iyi anlayan insan, bu dört kuralı çok iyi anlayan kişi, allah Teala hakkında, allah Teala'nın kendi hakkında bahsetmiş olduğu ayetleri okuduğunda, Ve peygamberinin haber vermiş olduğu, Allah hakkında haber vermiş olduğu hadislere bakıp öğrendiğinde bu dört tahrif, taatil, teklif ve teşbih kavramlarını iyi oturttuğu zaman hiçbir zaman aklına ne gelmez? Yanlış bir mana gelmez. Nitekim peygamberin, ashabının ve onlardan sonra gelen ilim ehlinin aklına gelmediği gibi. Çünkü bizler bilmekteyiz ki allah Teala'nın zatı hakkında ne söylüyorsak, zatı hakkında bir konu neyse, Diğer Allah-u Teala'nın bize adem vermiş olduğu isim ve sıfatlarındaki konu da nedir? Aynı. Aynıdır. Yani Allah-u Teala'nın zatı vardır dediğimiz zaman nasıl bunu tahrif etmiyoruz, değiştirmiyoruz, inkar etmiyoruz, zatıda bir keyfi etmişmiyoruz. Onun zatı yani şöyledir, büyük büyüklüğünü anlatırken kendi kafamızdan böyle bir şekil çıkarmıyoruz. Ve onun zatını, insanın da zatı vardır. Nasıl Allah'ın zatı var? insanın da zatı var. O halde biz Allah hakkında zatı var demekle Allah'ın insana benzetmiş oluyoruz şüphesine de düşmüyoruz. Aynı şekilde allah Teala'nın zatı hakkında söylediğimiz her şeyi nerede söyleyeceğiz arkadaşlar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'tan bize naklettiği Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde ve Peygamberimiz haber Nasıl zatı konusunda bu saymış olduğumuz dört tehlikeli Allah'a girmiyorsak zat hakkında. Aynı şekilde Allah'ın diğer isim ve sıfatlarında sıfatlar ile ilgili konuştuğumuzda el üstünde cematlılar ne yapacağız? Onlara da Zat'ta olduğu gibi olduğu gibi iman edeceğiz. Çünkü ne dedik? El-kavlu bir sıfat, kel-kavli bir zat. Neydi bu? Sıfatlar hakkındaki konuşulan söylenen sözler aynı ne gibidir? Zat hakkında söylenen sözler gibidir. Bunu nereye taşıyabiliriz? allah Teala'nın işitmesi, görmesi, konuşmasına da taşıyabiliriz. Çünkü bunu niye buralara taşıyoruz? Çünkü bize allah Teala hakkında bazı sıfatları ispat etme konusunda muhalefet eden bir takım fırkalar var, bir takım insanlar var. Bunlar, hadi oradan canım, nasıl olur da Allah'ın içeriyle olur? Nasıl olur da Allah arşın üzerinde olur? Nasıl olur da Allah güler? Nasıl olur da Allah'ın iki tane ayağı vardır gibi İspat edilen bu sıfatlarla ilgili çünkü bu sıfatlarla ilgili birçok ne var arkadaşlar? Deliller var. Bunlarla ilgili konumumuz neydi bizim? Zattaki konumumuz, zattaki mevkimizin tavrımız neyse bunlar da olan tavır aynı. Nasıl Allah'ın zatı hiçbir zata bezlemiyor? Aynı şekilde Allah'ın iki eli insanın veya mahlukatın herhangi birinin iki eline ne yapmaz? Bezlemez. Allah'ın gülmesi İnsanın gülmesine benzemez. Ama Allah'ın kendisi hakkında, peygamberinin onun hakkında ispat ettiği bir ne şey vardır? Gülme sıfatı vardır. Bizler de bunları ne yapacağız? Zatta olduğu gibi, zatını ispat etmede olduğu gibi gülmede de ne yapacağız? Ailesini tahrif etmeden, tatil etmeden, tekihif etmeden ve teşbih etmeden ispat edeceğiz. Dedik ya, işitmesi, görmesi ve konuşması. Bize muhalif olan bazı insanlar Allah'ın işitme sıfatının olduğunu, görme sıfatının olduğunu ve konuşma sıfatının olduğunu alıyor. Sabriyim. Söyleyip iman ediyor. Allah da bu sıfatlara olduğunu söylüyor. Bu sıfatlarla mutlasıf olduğunu söylüyor. Ona sorduğumuz zaman, burada sen Allah için bir duyma, bir işitme, bir görme, bir konuşma sıfatı ispat ederken, insanda olan bu sıfatlara, duyma gibi, insanın duyması gibi, insanın görmesi gibi, insanın konuşması gibi olan bu sıfatlara bir benzerlik bağı kuruyor musun diye sorduğumuz zaman o adama ne diyor bize? Hayır, ben ne yapmıyorum? Kurmuyorum. Peki ben maturiddi olarak, ben eş'ani olarak Allah işitir, görür, konuşur diyorum. Ve bu konuda diyorum ki Allah'a layık bir şekilde, kendine layık bir şekilde ispat ediyorum. Biz de ona diyoruz ki burada söylediğin aynı şeyi gel, nerede söyle? allah Teala'nın ve Peygamber'in konuşmuş olduğu bizlere naklonan sahih hadislerde ve Kur'an-ı Kerim ayetlerindeki sıfat ayetlerinde söyle. allah Teala bize haber verir, iki eli olduğunu söylüyor. Tamam mı? Buradaki konumumuz ne olacak bizim cemaat olarak? Evet, kendine yaraşır. Kendine layık. İki eli vardır. Biz bunun keyfiyetini nasıl olduğunu ne yapamayız? Bilemeyiz. Ama kalkıp Bir yerde Allah işitir, görür, konuşur, kendine layık bir şekilde değil, iki elinden maksat, onun kuvveti, yüzüdür, tahrizine düşen insanların yaptığı gibi yanlışa düşmeyiz. Çünkü onların yaptığı nedir? Bir çelişkidir. Yani burada Allah işitir, görür, konuşur diyorsun. Aynı sıfatlar mahlukta, insanda da var. Ona rağmen kendine Allah'a layık bir şekilde olduğunu söyleyerek işin içinden çıkıyorsun. Ama konu Allah'ın iki eline geldiği zaman, iki gözüne geldiği zaman, allah Teala'nın gülmesine geldiği zaman ayağıyla ilgili ayak sıfatına gelindiği zaman ne yapıyorsun? Hemen başlıyorsun yan çizmeye. Hemen diyorsun ki ben eğer Allah için bunları ispat edersem ne yapmış olurum diyor? Tesbih'e düşmüş olurum. Yani ne demek tesbih'e düşmüş olurum? Allah'a kime benzetmiş olurum diyor. İnsana, mahlukata benzetmiş olurum diyor. Biz böyle söyleyen bir adama vereceğimiz cevap nedir? Kardeşim biz sana baştan söyledik. Neyse kemisliği şey. Allah'ın bir benzeri misli yoktur. Bizden bunu duyduktan sonra bu buna benzer birçok ayetleri bizden duyduktan sonra o bunlara iman ettiğimizi apaçık şekilde söyledikten sonra kalkıp bizim hala Allah'ın insanın iki eline, Allah'ın iki, iki el sıfatına insanın iki el sıfatına, iki göz sıfatına iki göz sıfatına benzettiğimizi iddia ediyorsan sen nesin? Ne akileyi anlamış bir insansın ne de bizi anlamış bir insansın. Ne ehl-i sünnet Yolunu anlamış bir insansın. Sen onların yolla baktığın zaman, onların görüşlerini incelediğin zaman, elçilerin kitaplarını okuduğun zaman, burada bizden duyduğun, aynı duyduklarının aynısını orada zaten ne yapıyorsun, yarım buluyorsun. Ama sen ne zaman aklını bu işin içine sokarsan, aklınla kurcalamaya başlarsan, tamam mı? Ve biraz önce bahsetmiş olduğumuz temel kuralları, tahrifsiz, teki, e, te, tahribsiz, ve teşbihsiz kurallarını iyi al, al, algılayıp öğrenemezsen, Allah'ın senden istemiş olduğu imanı gerçekleştirme konusunda neye düşersin? Hataya düşersin. Zaafı Hataya düşersin. İmanın ne olur senin? Eksiktir. Hatta bile bile bunu yapan insanı bu inanış, imandan çıkarır. Çünkü Allah-u Teala'ya allah Teala'ya Teala iman etmek imanın ilk kademesidir, ilk aşamasıdır. Daha Peygamber'e iman etmeden önce tamam mı? Namazın farz olduğunu, namazın beş vakit olduğuna iman etmeden önce insanın Önce ne iman etmek lazım? Allah'a. E Allah'a iman etmek nedir? Bir, var olduğuna inanmak. İki, O'nun yaratıcı olduğuna, rızık verdiğine, her şeyin sahibi olduğuna inanmak. Tamam. Üç, iki, e, üç ibadetin sadece O'na yapılması gerektiğine, ibadetin hak eden, yalnız O'nun olduğunu söylemen. Dört, bizi, bizi kendisine tanıttığı ve sıfatlarla ona ne yapmak? İman etmek. Şimdi bir insan Allah-u Teala'nın kendini vasfettiği, kendini nitelediği ayet ve hadisleri tamam mı? geldiği manalardan çıkartıp tahrif ettiği zaman, tehlil ettiği zaman, başka manalar yüklediği zaman Allah'a kendini nitelediği sıfatlarıyla iman etmiş olur mu? Olmaz. E bu halde ne düşmüş olur? Allah'a imanla da yanlışa düşmüş olur, küfre düşmüş olur diyor alimler. Bu bir küfürdür. Yani Allah arşırı istiva etti dersini aldık biz ve birçok deliller söyledik. Artık bundan sonra kalkıp biz hayır Allah her yerde dertiyorsa, onun bu sözü nedir arkadaşlar? Küfürdür. Onun bu sözü küfürdür. Ta ki itikadını düzeltmesi gerekir. Bu sözünü düzeltip tövbe etmesi gerekir. İşte hafta haftaki almış olduğumuz sıfatlardan bazıları da neydi arkadaşlar? Dedik ki önce, sünnet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti Kur'an'ı ne var? Tefsir eder, açıklar. Şeyhül İslam, Kur'an-ı Kerim'den zikrettiği delillerden sonra, Kur'an-ı Kerim'deki aktardığı delillerden sonra konuyu sünnete getirdi. Çünkü Kur'an ve sünnet birbirinden ayrılmayan iki, bir, iki parçadır. Tamam. Kur'an'ın koyduğu hükümle sünnetin koyduğu hüküm arasında hiçbir fark yoktur. Kur'an'ın yanında sünnetin konumunu açıklarken haftaki derslerde sünnetin bulunduğu yer, Kur'an'ın yanındaki bulunduğu yer farklı farklı dedik. Bunun için iki neydi? Peygamber sünnet ne yapar Kur'an'ı? <gülüyor> tefsir eder. Sünnet Kur'an'a bakar, tefsir eder. Mesela, Mesela zaman, zaman, zaman, başlayayım, zaman, başlayayım. o tesire girmez. O kapalı olan konuyu açıklamaya girer. İyilik yapanlara iyilik vardır. Evet, ayet diyor ki: "Ellezine ahsenu el-husna ve ziyade." İyilik yapanlara iyilik vardır ve Ziyade, fazlalık vardır. Tefsir su ziyade. İyilik yapanlara iyilik, cennet. Fazlası nedir diye geldiğinde sünnet olarak tefsir ediyor, nasıl açıklıyor? Allah şey cennet Allah'ın reçine, yüzüne bakmak olarak sünnet gelip nâbide tefsir ediyor. Evet, hikâb başka, Kur'an beraber hangi şekillerde yer alır, nasıl açıklar Kur'an-ı Kerim'e Kur Kerim olan şey nedir, bağı nedir? Kur'an'da olmayan bir hükmü getirir. <gülüyor> Kur'an'da olmayan bir hükmü getirir. Kur'an'da zikredilmeyen bir şeyi sünnet getirir. <gülüyor> tamam mı? Ve Müslüman olarak bizler bu Kur'an elinde yok. Ondan dolayı sünnette geldiği <gülüyor> için bu bizi bağlamaz diye bir tavırla bu sünnetin hükmünü ne yapamayız? Bir kenara koyamayız. Mesela diyor ki erkeğin altın yüzük takması. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra Dedik ki kadınların kaşını alması, dişlerini indirtmesi, ondan sonra bir erkeğin hanımıyla evli iken hanımının, halası, hanımının, hanımının halasını da ikinci eş olarak alması. Bunların hiçbiri Kur'an-ı olmamasına rağmen sünnette ne olmuş? Zikredilmiş, yasak olduğu gösterilmiş. Bunlar da neyi gösteriyor? Sünnet Kur'an'da olmayan birçok şeyi ne yapabilir? Getirebilir. Çünkü Allah Teala o Peygamber hakkında, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında diyor ki, o hevasından konuşmaz, arzusundan, kendinden konuşmaz. Onun konuştuğu ancak nedir? Kendisine vahy olan bir vahidir. İlk asırdan itibaren sahabeler, Kur'an-ı Kerim okurlukları gibi kendi aralarında da sünnetin, hadisin müzakeresini yapmışlar. Onun hükümlerini öğrenmişler. Onun için biz. Kur'an'la sünnetin koyduğu hükümden hiç rana alamayız. İnanın. Birbirinden ayırt edemeyiz. İşte bizim burada geçen hafta öğrenmiş olduğumuz bazı sıfatlar var. Bunlar Kur'an'ı Kerim'de yok. Mesela Allah-u Teala'nın ne yapması Kur'an'ı Kerim'de yok. Gece aldığımız hayret, hayret etmesi. allah Teala hayret eder. Ki Kur'an-ı Kerim'de bir, bir okunuşa göre var. Bir okunuşa göre var o. Daha açık bir sıfat söyleyin Kur'an-ı Kerim'de olmayıp gülmesi. Yüce Allah ne yapar Allah'ın Güler. Bunu biz kendimizden mi uyduruyoruz? Hayır. Bunu kim haber veriyor bize? Peygamber aleyhissalâsı haber veriyor. Ne diyor? Allah diyor şu iki kişiye güler. Nedir o iki kişinin durumu? Birisi katildir, birisi maktul. maktul. İkisi de cennete güler ve Allah bunların hallerini, durumlarını güler diyor. Peygamberimiz böyle haber veriyor. Eğer size sorsa nasıl güler? Bize bir maturlu ile konuşuyorsun. Dedi ki Allah güler. Dedik sana nasıl güler? Sen ne diyeceksin? O zaman sen de bana şu cevap ver. Nasıl işitir? Çünkü sen Allah'ın işitini kabul ediyorsun. Değil mi? Veya Allah'ın zatı nasıldır? O da ne diyecek? Allah'ın işitmesi nasıllığını bize bildirmemiş. Kendine ait bir şekilde işitir. Kendine layık bir şekilde zatı var. O zaman bize de deriz ki işte senin verdiğin bu aynı aynısını ben de ne arıyorum? Bu sıfatlar da sana veriyorum. Seni kalkıp da Allah güler dediğim zaman Allah'ın böyle dişleri olan, küçük dili olan birini söz çıkarmış. vasıflarla, vasıflamayla belirli yapma suçlama. Çünkü ben daha baştan iman etmişim ki Allah'a benzeyen hiçbir şey yoktur. Ne zatı, mahlukatın zatına benzer ne de sıfatları mahlukatın sıfatlarına benzer. Onun için kesinlikle şeytan size gelip bir vesvese, fitne vermeye çalıştığı zaman ya olur mu kardeşim Allah'ın da ayağı olur mu bu demek diye söylediği zaman bil ki şeytan seni ne yapıyor? Zayıf noktadan yakalamaya çalışıyor. O da ne? Sen dersin bu, başında, bu dersin başında söylemiş olduğumuz Allah nedir benzer yoktur. Kuralını ne yapamamışsın? Tam oturtamamışsın. Hemen senin aklını ayak zincire getiriyor. 5 parmak, birisi uzun, birisi küçük, tırnaklı. Böyle bir şey getiriyor, ayak getiriyor. Seni dehşete düşürüyor, korkuya düşürüyor ve hemen. Seni inkara zorlaya biliyor. Hadi sen birisen ki Allah Teala'nın zatı, insanın zatına benzemiyor. Duyması insanın duymasına benzemiyor. Aynı şekilde Allah'ın ayağı da insanların ayağına ne yapmaz? Benzemez. Benzemez. Aradaki tek ortak nokta nedir? İsim. Aradaki tek ortak nokta isim. Keyfiyet olarak, nitelik olarak, her biri birbirinden farklıdır. Bu beşer arasında da böyle. İnsanın ayağı, devenin ayağı. Tamam mı? Koltuğun ayağı. Bak her biri ayak. Ortak nokta isim. Ama her biri Faklı değil mi? Biz devenin ayağı dediğimiz zaman, devenin ayağı var Tolga senin de ayağın var dediğimiz zaman sen Hocam, sen ne diyorsun ya? Beni dereye benzettin ne diyorsun ne Çünkü biliyorsun ki devenin ayağı Faklı, kendine göre bir ayağı. Senin ayağın kendine göre. Sen yani Allah hakkında nasıl böyle bir şey oluyorsun? Bir parlıyorsun, alevleniyorsun da Allah-u Teala'nın ayağı var dendiğinde ki, hadiste bu geçiyor ayağı var dendiğinde hemen kalkıp, sen nasıl olur kardeşim? Bu kadar da sapık olur mu insan? Sen nasıl orada Allah'ın insana benzetiyorsun diyen adama bu örneği verdi Domuzun da yüzü var, senin de yüzün var. Şimdi ben senin yüzünü domuza benzettim? Hayır. Aradaki ortak nokta ney? Yani sen domuzun yüzü var, yani insanın da yüzü var. Eğer ben e, insanın yüzü var dersen, insanı domuza benzetmiş olurum. O halde insanın yüzü yoktur demen ne kadar saçmaysa, ne kadar anlamsızsa, bunu söyleyen insana dünyada aptal derlerse, aynı şekilde... Allah'ın ayağı var, insanın bayağı var, ben Allah'ın ayağı var dersem, Allah'ı insana benzetmiş olurum. Demek bu kadar da bundan daha büyük bir nedir? Saçmalıktır ve tehlikesi küfürdür. Yani Çok büyük tehlikedir. Yani bu bahsettiğimiz şey fıkhi bir konu veya bu dünyevi bir konu değil. Şaka yapılacak, ya işte böyle de inanılabilir, böyle de inanılabilir, dinlenecek bir konu değil. Ki mümin ve kasir yapmak kadar önemli bir konu. Şimdi Rabbini tanıyıp tanımaması kadar önemli bir konu. O yüzden bizler kendimizi güvenli kara olan tamam mı? Seyyautta denizdeki nurun gemisi olan nereye atmamız lazım? Sünnete ve o sünneti bize aktaran sahabelerin ve ehli sünnet imamlarının yoluna. Bundan başka bizim istediğimiz, savunduğumuz, iddia ettiğimiz söylediğimiz hiçbir şey yok. Bizim gayemiz, amacımız bu. Dedi ki sünnette olup Kur'an-ı Kerim'de olmayan sıfatlardan bir tanesi neydi? Allah Teala'nın gülmesi. Başka allah Teala'nın nuzul etmesi. Gecenin üstte birinde, yer yücünün semasına inmesi. Başka? İnmesi. Sevinmesi. Lallahu eşeddu serahan min tövbeti abdih. Allah tövbeden kulu olan mutluluğu nedir? Çok büyüktür. Çok azindir. Mutluluk. Şimdi aynı şeyi burada söyleyeceğiz. Adam diyor ki matur veya eş ayı olan bir adam gelip dedi zaman ya kardeşim Allah da mutlu olurum yani. Şimdi insan da mutlu olunca böyle kalp hayranları, gülerler, o zıplar, hoplar Aynı şeyi burada demek söylediğimiz, aynı ne yapıyoruz? Söylüyoruz ki yani kardeş, Allah için bunu ispat etmiş olmamız ve aradaki tek ortak noktanın nedir? İsim olması, mana olması, mutluluk olarak. Ancak içerik, keyfiyet, nitelik olarak her biri birbirinden nedir? Hı hı. Farklıdır. O yüzden bazen insanlara bakıyorum böyle, işte hocalar ve işte bugün. İnternet denen bir şey var, yazıyor oraya bir şey. Adam oraya ne yapmış? E, Çamurlamış, bulamış. Habire iftira atıyor. Bunlar diyor Vahabiler, bunlar selefiler, Allah'ın yüzü var derler. Allah'ın ağızları organları var derler gibi böyle. Bize ne yapıyor? Hmm. Kötülemek için, leke atmak için orada yazılar yazıyor. Halbuki bilse ki bu inanış, yani bu inanış derken onun bize iftira attığı inanışları demiyoruz. Biz Allah'ın azası var demiyoruz. Yani <gülüyor> bu manada onların dediği gibi. biz Allah'ın kendine layık iki eli vardır, kendine layık iki gözü vardır, bazı sıfatları vardır, fiili sıfatları. Bunları ispat ederken, Allah'a kesinlikle hiçbir mahlukata benzetme, benzemez diyerek bunları ispat ediyoruz. Başka ne vardı? Ben... Ama gelmedi o yani. Evet. Ayakları gelecek, şimdi gelecek. Evet. Sevgili arkadaşlar, Yüce Rabbimizin ayağına rızil ve kadem Arapça'da buna rizil, rizil ve kadem deniyor. Rizil ve kadem. Yüce Allah'ın neyi vardır? Rizili, kademi. Yani bir ayağı vardır. İki ayağı vardır. İbn-i Abbas'ın dediği gibi kürsü, bir açıklarken ne diyor kürsüye açıklarken? O onun iki ayağını koyduğu yerdir. Tamam? İki ayağını koyduğu yerdir. Eğer bu Allah-u Teala'nın kürsüsünü, iki ayağının koyduğu yer olarak duyduktan öğrenince iman ettikten sonra aklına top kapıda görmüş olduğun Osmanlı padişahlarının böyle iri elbiseleri içinde ayaklarını koymuş böyle bir şey geliyorsa bil ki bu nedir? Şeytanlar. Çünkü kesinlikle Allah-u Teala zatında bir mahluka benzediği gibi sıfatlarında da hiçbir zaman bir mahluka benzemez. Bu aklın ötesinde olan nedir? Ee, meselelerdir. Burada bizden istenen nedir? İman etmek. Burada Yüce Allah'ın Nasıl zatı çok büyüktür, azimdir, ki bunu derslerde öğrendik. Aynı şekilde sahip olduğu sıfatları da azimdir, büyüktür. Bu konuyla ilgili hadiste allah Teala cehenneme her sorduğunda sürekli insanlar atılıyor cehenneme. Hatta Allah-u Teala Adem'e dediği zaman, gelecek bugün hadiste, soyundan cehenneme bir topluluk çıkar. Soyundan yani cehennem hak edenleri çıkar. diye seslenecek Allahu Teala Adem'e. Bazı rivayetlerde her bin kişiden 999 tanesi nereye gidecek? Cehenneme gidecek. Yani cehennem arkadaşlar bugün işte adını bildiğimiz tamam mı? bazı özetlerini bildiğimiz bir yer ama göremediğimiz için nasıl olduğunu anlayamadığımız bir mekan. Öyle büyük bir mekan ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ashabıyla otururken bir gün hepsi ses duyuyorlar. Hepsi ses duyuyorlar. Aleyhisselatı Sallam soruyor akabına. Diyor ki bu duyduğunuz ses neydi biliyor musunuz? Ona diyor, Allah ve Resulü daha iyidir. Diyor ki işte bilmem kaç yıl önce, hatırladım kadar 70 yıl önce ya yani da 70 yıl önce cehennemin en üstünden bırakılmış taş henüz ne yaptı diyor? Birbirine yeni vardı yani vurdu onun sesini duyduk diyor. Yani cehennem bu kadar büyük bir yer. Ademin soyundan her çıkardıkça her bir kişiden 999 lira alacak. Cehenneme gidecek. Cehenneme boylanacak. Ebedi. Bilmiyoruz onu. Kimileri var ebedi, kimileri var fenerden evet. çıkacaklar. Cehennem bu kadar büyük. Allah Teala soruyor. Doldun mu? Yeter mi? Anasında. Cehennem ne diyor? Cevap olarak Allah Teala'ya. Evet. Hel min mezid. Daha var mı? Burada neyi de görüyoruz? İşte cemaat dediğimiz cansız varlıklar da ne yapabiliyor arkadaşlar? Konuşabiliyor. Tamam. Allah dilediği zaman onu ne yaptırabiliyor? Peygamber aleyhisselatü vesselamın hurma kütüğü var biliyorsunuz. Üzerinde kutu verdiği kütük. O götürülüp yerinden yeni bir tanesi gezilecek hurma kütüğü ne yapıyor? İnsanın ağladığı gibi ağlıyor. Ve sahabeler bunu duyuyor. Çünkü Allah dilediği zaman şu tahtayı ne var? Oluşturur yani. Her şeye kadir. Cehennem konuşuyor. Diyor ki daha var mı? Yani bu cehennem öyle bir cehennem ki üzerinde hani bazen yazır hissediyorsunuz arabanın içinde sıcaklık artık böyle takat bitti bittiği bitti anı düşünün. Ardama sabrediyorsunuz o sıcaklığa bitmişsiniz. Diyor ki Aleykantin işte o sıcaklık diyor cehennemin neydir biliyor musunuz? <gülüyor> Nefresi alması ve cehennemin o kaynayan şeyi fokurdaması. Ya, o, o yani onun gelen sıcaklığı. Şunun 40-50 derece çöllerde 60 derece sıcaklık cehennemin kendi sıcaklığı değil. Neyi? Sokurdayıp, sokurdamasının sıcaklığı yani. Bu kadar cehennem büyük. Yüce Rabbim hepimizi o ne yapsın, korusun. Ama bizden de gereken nedir? O cehenneme girmemek için yasaklı olan şeylerden uzak durmak. Diyor ki hadiste cehennem sürekli daha var mı? Daha var mı? Abi ne yapıyoruz? İstiyor. Ondan sonra allah Teala ayağını, cehenneme ne yapıyor? Üzerine koyuyor. Cehennemin üzerine ayağını koyuyor diyor. Bakın hadise. Bunu bize söyleyen kim arkadaşlar? Peygamber Aleyhisselat. Ayağını cehenneme ne yapıyor? Koyuyor. Cehenneme koyuyor ayağını. Ve cehennem allah Teala ayağını koyunca birbiri içine giriyor. O bahsettiğimiz o kocaman cehennem doymayan, doymak bilmeyen daha var mı? Diye böyle Konuşan o cehennem allah Teala'nın o ayağı onun üzerine konuğunca ne yapıyor arkadaşlar? Birbirine içine sıkışıyor. tıkışıyor. Sonra diyor ki kat kat. Yeter. Yeter. Yani tamam diyor. Ve böylece Allah-u Teala ne yapmış oluyor? Cehennemin bu manada işini bitirmiş oluyor artık. Cehennem alacaklarını almış. Dolması gereken yerleri allah Teala ayağını koyarak oraya Cehennemde yeter, yeter dediği andan itibaren cehennemin hesabı bitmiş oluyor. Sonra cennete geliyor Allah-u Teala. Cennete bakıyor. Cennette de ne var? Sokulması gereken, doldurulması gereken yerler var. Yani bu cehennemi anlattık. Evet, korkutucu bir yer, ürkütücü bir yer. Ama allah Teala'nın bir de neyi var arkadaşlar? Salih kullarına vadettiği, evliyalarına vadettiği, vaat vadettiği bir cenneti var. İçinde saraylar olan, huriler olan, dediğimiz gibi derslerde En cennetliklere verilen en büyük nimetin Allah'ın yüzüne bakma nimeti olan, böyle mükemmel güzel bir yer. İnsanın aklına bir şey geldi zaman hemen anında yanında önünde bitiren Allah Teala'nın insanın ne iste düşünüp bunu bilip ona göre düşünüp ne isteyeceğini Allah Teala'nın bildiği her şeyi cennette hazırladığı bir yer. Tabi burada boşluk yerler var Allah Teala doldurmuş. Ne yapıyor? O boşluk yerleri. Daha önce dünyada hiç yaşamamış, dünya, dünyayı görmemiş, bir kısım, bir halk mahluk ederek, insanları yaratarak, onları nereye koyuyor arkadaşlar? Cennete koyuyor. Adlı gereğince, fazlı gereğince, fazileti fa, fazlı gereğince, ikramı gereğince bir, bir takım insanlar da var ki düşünün, gelmemişler. Hesaptan hiç geçmemişler. Tamam mı? Orada allah Teala hesap bittikten sonra, cennetin doldurulması gereken boş yerleri beni alıyor, Dolduruyor. Burada öğrenmemiz gereken arkadaşlar, Yüce Rabbimizin neyi ayar, rızil ve kader. Hadis ediyor ki, La tazaru cehennem Cehenneme atıldıkça insanlar atılır, atılmaya devam edilir. Ve itte kul. Cehennem şöyle der sürekli, Her min maddet daha var mı? Hel min maddet. Hatta ne kadar bu devam eder. Hatta yada'a koyana kadar. Hatta yada'a Rabbul izzeti, izzet sahibi Rabbi, Rabbimiz. Fi فيها رجله هو، أو رأى، بندقية، fi. في في، درسنا فينا أشرت، من معنى يجي؟ في، في أعلى، لأن إطلاع كونه يعني، في البداية، في البداية، في البداية، في البداية، في البداية، في البداية، في البداية، في البداية، في البداية، في البداية، في البداية، في البداية، في البداية، في البداية، في البداية، في Cehennem de diyor ki tayızları birbiruna ila birbir. Birbirle birbir sıkışır. Cehennem daralır. Katakol ve cehennem der ki katın kat. Evet katın kat, kat. Eter, yeter. Yeter yeter. Bu hab cerey öğrendik arkadaşlar. Güzel abimizin kendine layık neyi vardır. Ayağı, ayağı vardır. İbn Abbas da diyor ki iki ayağı vardır ki kürsü Allah tarafından iki ayağı koyduğu yerdir. Siz mesela Ee, geçen haftaki arkadaş burada olsaydı, <gülüyor> ne derdi? Ha? Böyle şey mi olur? Siz Allah Teala'yı ne yaptınız? Ee, insana benzettiniz. Çünkü ne Bu altyapı olmadığı için, belli bir altyapı olmadan, bu şekilde hayatında ilk defa duyduğu bir şeyi insanlar var hemen ince eder. Ama bilse ki Peygamber Aleyhisselam bunu haber vermiş. Size bu düşmesi gereken dedi teslim olmak. ...olduğu şekliyle iman etmeniz. Geliyoruz Yüce Rabbimiz'in kelam sıfatına, konuşma sıfatına. Bunu daha önce derslerde açıklamıştık. Dedik ki Yüce Rabbimiz'in kelam sıfatı arkadaşlar nedir? Ezelidir. ezelden ondan mutlaksız olmuştur, ona sahip olmuştur. Onunla kaimdir. Bir de dilediği zaman konuştuğu neyi vardır Allah-u Kelam sıfatı, konuşma sıfatı vardır. Mesela Kur'an'la konuşmak istediği zaman, Kur'an'la konuşma dilediği zaman... ...o andan itibaren ne yapmıştır allah Teala? konuşmuştur. Her gecenin semalarında her günün semalarında hep ne yapmakta? Konuşmakta, seslenmekte. Ne demekte? İstighfar eden yok mu onu? Başlayayım demek. Burada ne anlaşılıyor. Yüce Rabbimizin kelamı da arkadaşlar duyulan bir sesi vardır. Ama nasıl iç ses Mehmet abi? muyuz? Duyuyoruz. Çünkü biz Allah bize sesiyle ne yapmadı direkt duyabileceğimiz bir şekilde hitap etmedi. Aynı şekilde Allah Teala'nın kelamı neden oluşuyor arkadaşlar? Haferi olsun. Söyleşe Allah sana, ya Musa Ya Musa bu, Ya diye seslenmesi Musa'ya nedirdir? Bir haktır sonuçta İşte hadiste Buhari'deki, bu hadis Buhari'nin üstünde يَقُولُ اللّٰهُ تَعَلَى يَا أَدَم Allah Teala der ki, ey Adem فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعَدَيْكَ Adem der ki, duyduğu zaman Yüceler Abdi'nin Sesi'nin Kelamını, o sıfatını Buyur Allah'ım Emrine hazırım manasında, buyur Hemen yani tabi rezerv hazırım konumunda. Seyyuhadi bir savut Allah Teala ona ile seslenir, sesleni려 eder. Tabii ki Allah sana emediyor ki en tuhfece minzurriyetiyle kendi soyundan gelen topluluğu cehenneme çıkarmana emrediyor. Onlara cehenneme girmelerini söylemeni emrediyor. Şimdi biri hayatlarına geçiyor. Adam soruyor kimler ne kadar kimi çıkartayım? Kim de ey Allah'ın soly. Ey Allah'ım. Allah Teala Allah müsaade ki her 1000 kişiden 999 kişi. İşte Allah kala bunu dediği zaman hadiste diyor. var biliyorsunuz O günkü yeni doğmuş çocuğun, çocukların, çocukların yeni doğmuş bir saçlarına ne var? Beyazlar. Yani. Saçlar beyazlar. İşte diyor o, o gün bugündür diyor Yani her 1000 kişiden bizimizde arkadaşlar 999'u nerede? Saçlarında. Yani bir tane şanslı var bu manada. Yani. Bin kişi bir tane. Elbette ki 5 yaşındaki, 6 yaşındaki, 7 yaşındaki çocuğun da tacı ne yapar bu şiddetli günde? Ağırır. O halde ne yapmak gerekiyor arkadaşlar? Ee, Yüce Allah'ın e, rahmeti de çok geniştir bununla birlikte. bu şiddetli şedid olması ile birlikte rahmeti denir arkadaşlar çok geniştir. Daha önceki derslerde de gördük. Kulun tövbe etmesinden çok mutlu olur. Çok sevinir. Bunları da bilerek önce akidemizi düzelteceğiz. İtikadımız bizden istediği şekliyle dost doğru olacak. Sonra o itikad üzerine amellerimizi ne yapacağız? Evet. Düzelteceğiz. Namazla birlikte, şeklimizle birlikte, her şeyimizle birlikte. Yüce Allah'ın istediği gibi olacak ki, Allah'ın izniyle o cennete gelen kullarından olmaya hak kazanacağız inşallah. Allah Teala'nın fazlığı tabii. Yine diyor ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Mâ min ahad Siz zaten her birisiyle اِلَّا تَيُكَلِّمُهُ رَبْبُهُ Rabbi konuşacaktır. Sizlerin her gününüzde Rabbi konuşacak. Öbür tarafta. وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ Tercüman. Arasında ne olmadan? Tercüman olmadan. Bakın arkadaşlar, milyarlarca, trilyonlarca insan öbür tarafta mahser günü, mahser zamanı, hesap zamanı hizaya çekilecekler. Allah-u Teala her birinde ne yapacak? Konuşacak ve Allah-u Teala biz biliyoruz, Kur'an ı kendilerini haber veriyor. Esra'ul hasibin. O hesap görenlerin, hesabı çekenlerin neydir? Hı -hı. En hızlısı. Yani belki de bir göz açıp kapayıncaya kadar bu olay ne olacak? Çilecek. Bütün insanlarla tek tek ne yapacak Allah-u Teala? Tercümanı konuşacak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Azameti, büyüklüğü, gücü kuvveti. Herkesten aracılık, tercüman olarak ne yapacak? Konuşacak. Bu yüzden ne yapmamız gerekiyor? Yüce Rabbimiz'in bizimle böyle konuştuğu güne hazırlıklı olmamız gerekiyor. Rabbimiz'in rızasını kazanmamız gerekiyor. Geliyoruz Yüce Rabbimiz'in uluv sıfatına. Ne diyor uluv sıfatı? Uluv? Yükseklik. sıfatı. Yani Yüce Rabbimiz ne, ne, e, nerededir arkadaşlar bu manada? Arsının üstünde diyoruz. Nerededir? Allah nerededir diye soru sormak doğru mudur, yanlış mıdır? Doğru Doğrudur. Doğru. Çünkü bu soruyu kim sordu? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kadın cariyeye soruyor. Diyor ki kadın cariyeye Allah nerede? O da diyor ki pis sema. da derken yani iki manada açıklamıştık bunu. Ne o? Ya semanın üstünde ya da sema olarak yüksekte yani yüksekte. Tabi arkadaşlar yer, mekan iki ayrılır. Bir Allah-u Teala'nın yarattığı mekan hani her yer diyoruz ya oralar, dünyada, dünyada bir de allah Teala'nın Ademi olan, sonsuz olan, arşın üzerinde olan, mahluk olmayan ve bizim artık dilimizin kısırlığından dolayı, dillerin kısırlığından dolayı, ifade etmekte sıkıntı olan dolayı, kendisini ancak yer diye ifade ettiğimiz o yer. İşte Allah-u Teala hangi yerdedir? Yani, e ne? Nerede? sorusunda verilecek doğru cevap nedir? üzerinde üzerindedir. Allah arşının üzerindedir. Bunun delillerini daha önce ne yaptık biz zaten. Bir söylemiştik. Burada Seyyidü'l-İslam bir hadis getiriyor. Hastaya yapılan rukye. hastaya yapılan rukye okuma, Okuma. Hasta olan kişiye, hasta olan kişiye birisi gördüğü zaman gidip okuması, Kur'an-ı Kerim'den Fatiha okuması, bir suya okuması veya olsa Allah Teala'nın isim ve sıfatları ile teveccüh ederek ey şafi, ey şifa veren işfi, şifa ver gibi böyle tevessüllü yaparak okuması. ya da kişinin kendine yapması? Okuması. Buna ne deniyor? Rukiye deniyor. Rukiye deniyor. Bunu daha önce tevhid derslerinde görmüştünüz. Üflemek mı? <gülüyor> Üflemek yani bu manada yok. Yatarken kişinin kendisine yapması var? Üflemesi var. Diyor ki, Allah Resulü Aleyhisselam duada ki bu hadisdayız ama manaları sahi inşallah. Diyor ki Rabbunallahu elleziki selam. gökyüzünün üzerinde olan, semada olan, ey Allah'ım, tekaddeses muk, senin isimlerin çok mukaddes, ne mukaddes? Mukaddes demek, pak, temiz demek, yani demek temiz? Eksikliklerden uzat. emmukafistema'i vel arz, senin emrin, vermiş olduğun emrin, yerde ve nerededir? Göktedir. kema rahmetu kefistema, rahmetin ise, sevadadır. Tabii senin yerde de rahmetin var. اِجْعَلَ رَحْمَةَ كَفِ الْعَرْضِ Rahmetini yeryüzünde kıl. Ne yap bu? Aileler diyorlar ki yani bu hastaya ne yap? Rahmetini yani indir şu an. اِخْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَى يَعْنَا Bizim büyük ve küçük günahlarımızı affet. Bak bu duada ne var? allah Teala'dan günahların affolunması isteği var. Çünkü günahlar arkadaşlar bazı şeylere engeldir. Duanın kabul olmasına engeldir. İnsan dua eder, eder eder. Duasını olmaz, kabul olmaz. Peygamber meraleteyse böyle bir adamdan haber veriyor. Elini açmış adam yalvarıyor diyor. Ya Rabb, ya Rabb diyor, dua diyor. Allah'a sesleniyor. Ama onun duası kabul olmuyor. Nasıl olsun ki diyor? Onun yedi haram. Giydiği haram. Bu O arada kişi haramdan uzak durması lazım. El ترب الطيبin. Ey Allah'ım sen tayyib, iyi olan insanların Rabbisin. Sahibisin. Burada iyi olan insanların sahibisindeyken, derken Rabbisin derken İyi olmayan insanlara Rabbi değilsin manası yok. Çünkü rububiyet Allah'ın sahip olması, Rab olması iki türlüdür. Bir, genel. Allah herkesin Rabbidir. Herkesi yaratmıştır. Herkesin sahibidir. Bu umumi geneldir. Bir de nedir? Özel müminlerin, muttakilerin, takva sahiplerin, salihlerin neydir? Rabbidir. Enzil rahmeten min rahmetik. Ey Allah'ım rahmetinden bir rahmetindir. Ve şifa'en min şifa'ik. Şifa şifadan bir şifa indir. Alâhazel vece' bu ağrıya, bu hastalığa diye okur Peygamber Esmer'den. Ve derdik diyor. Bu okuyunca ne olur? İyileşirdi. Burada hadis-i sevdiği ilgilenmeyen tarafı, bu dersle alakalı olan tarafı, doğada şu söz. Semada olan ey Allah'ım, gökyüzünde olan, gökyüzünde olan ey Allah'ım. Yani allah Teala'ya Bir sıfatıyla ne yapılıyor? Hmm. Tevessül ediliyor. Diyor ki, ey arşın üzerinde olan Allah'ım gibi insan ne yapıyor? Allah-u Teala'ya dua evet. edebilir. Ancak ki, bu adı ki birçok hadis yapmakta? Hmm. Zayıf Biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Mesela hmm. birçok hadislerinde Allah-u Teala'nın arşın üzerinde yükseklerde olduğunu ifade etmiş. Bunlardan bir tanesi de şu. Elâ te'menûni. Bana güvenmiyor musunuz? Ben emin mümin men fi's sema, bilise göktekinin köklerinin üzerinde olan Allah'ın eminiyken güvendiği bir insanken. İşte Allah peygamber aracılığıyla tamam biliyorsunuz bazen iftiralarda bulunuyor. Kalimetleri dağıtma konusunda ya birisini bir yere atama konusunda insanlar kısırlaşınca aralarında bir şeyler söyleyince ne diyor Allah Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Arştaki yani gökyüzündeki'' göklerin üzerinde olan Allah'ın eminiyken, Allah'ın güvenliğine olarken siz bana nasıl da güvenmezsiniz. Bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın güvenilirliğini anlatırken dahi hangi konuya değiniyor? Allah-u temada Allah Allah Allah Allah Allah Allah olduğu, yukarıda olduğunu değiniyor. Ve sonradan sahabeler hiçbirine şey şunu demiyor. Bakın, arkadaşlar sahabeler, benden böyle hadisler duyuyorsunuz. Yok işte göktekinin, göğün üzerindekinin, arşın üzerindeki ama Bunları kalkıp da çöldeki akrabalarını da bu şekilde anlatmayın. Yanlış anlarlar. Bundan maksat şudur şudur diyerek onları durdurup böyle bir terhir yapmıyor. Konuşuyor ve olay orada bitiyor. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl anlaşılmak ister, ister, istiyorsa o şekilde ne yapar? Konuşur. Ve onlara bu şekilde apaçık bir en kolay uçluğu ile konuşuyor. Yine allah Teala'nın ulum yukarıda olduğunu anlatan bir hadiste. Diyor ki Allah'ın arşı neyin üzerindedir? Suyun, Suyun üzerinde. üzerinde. Biz daha önce derse söylemiştik. Yani gökyüzünün katmanlarından bahsederken her zamanın arasındaki mesafenin 500 yıl olduğunu, ondan sonra kürsünün geldiğini kürsünün o kadar çok büyük bir şey olduğunu anlatmıştık. Kürsüden sonra neyin geldi? Su. Sudan sonra Allah'ın arşı. Allah'ın arsını ise bunların yanında, kürsünün yanında o kadar büyük, o kadar büyük olduğunu söyledik ki. Aleyhisselatü Vesselam, bununla ilgili rivayet olan bazı hadislerde arşın büyüklüğü anlatırken ne deniyordu? Boş bir arzaya bırakılmış bir demir halka gibidir. Kürsünün arşı olan neyin? Küçüklüğü ve arşın kürsü olan büyüklüğü. Yani boş bir arzaya yapılmış, bir düşünün, şu düşünün. Kürsü bu kadar, Arsın yanında. Arşın düşünün, tek kürsüyü düşünün arkadaşlar. Kürsü yeri gök kuşatmış. Her gökyüzünü düşünün. 500 yıl yani bu kadar büyük bir mahlukat var. Hepsi bunların mahluk Allah'ın yarattı. Ve bunların da sonra da bunların üzerinde de kim var arkadaşlar? Sadece Allah var. Peygamber diyor ki: "Ver Arş suyun üstündedir. "Vallahu Allah da Arş'ın üstünde وَوَيَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ Buna beamen Allah-u Teala sizin arzınız üzerindedir. Bununla birlikte yapmış olduğunuz her şeyi bilir. Tek tek. Daha önce giden selamına ne indik? Bir yaprağın onun izinde olan düşmesi mümkün. Onun ilmi dışında düşmesi mümkün değil. Allah geçmişteki bilir. Unutmaz. Gelecektek bilir. Olacakları bilir. Olmayıp da olmayacak olup olmuş olsaydı nasıl olacağını bilir. allah Teala olmayacak olan şeylerin olmuş olsaydı nasıl olacağını daha iyi biliyor bakın ne kadar büyük birim şey. ne demek var gerçekten yani olmayacak bir şey var olmayacak ama olmuş olsa nasıl olacağını biliyoruz bunu örnek olarak ne verebiliriz mesela ama olacak olan bir şey o. yani o olmuyor ne yapacağı, ne verebiliriz Günahını, günahını Mesela yani. daha açık ve net bir örnek uç bir örnek. Allah tabi diyor ki şahit iki ilah olsaydı olmayacak bir şey değil mi? İki ilah olsaydı ne olurdu? Her bir ilah şahit bir ilah yarattığıyla kendini köşekte çekilir. Ya. Yahut da biri biri, diğer, birisi diğerin üzerine, galip gelmeyecek. Üstün gelebildi. Yani olmayacak olan bir şeyin olmuş olsa dahi Nasıl olabilir böyle bir şey mümkün değil olmaz ikterayla işte Allah taala ilmi bu kadar kapsamlı ve geniş ama bununla birlikte en ayrıntıyı bilmesine rağmen gecenin karanlığında kapalı bir havada bulutlu bir havada karıncanın kara taş siyah taş üzerinde attığı adımları duyan ve onları bilen Allah Teala aynı zamanda nerededir arkadaşlar arşının <gülüyor> üzerinde diyor. <gülüyor> evet. Günlerce denizin metresi altında. Şu bir maluk mahluk var, evet. Geliyoruz hadis-i şerife. Bu hadis müslimde, sahih müslimde. Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabeden bir, bir kişinin çoban, çobanı var, kadın çoban. Kuzulardan birisini kurt kapıyor, ölüyor kuzu, adam tokat atıyor cariyeye, çobana. Sonra pişman oluyor, peygamberimize gelip anlatıyor, böyle böyle yaptım ey Allah'ım ne yapmamızı istersin, ne yapıyorsan. Çağırır Peygamber Aleyhisselam o kadını çağırtır ki çobanı, onu test ediyor, ediyor önce yani mümin olup Müslüman olup, mümin olup olup olmadığını test etmek Diyor ki kadın geliyor diyor ki Ey Allah evet. nereye Allah mı Allah nerede kadın diyor ki cisim göğün üstünde diyor göğün üstünde. ...yahut da yukarılarda. Üstünde, tamam. Çünkü fi burada ne var arada fi? Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü'nü... ...men ene, ben kimim? Kadın diyor sen de Allah'ın Resulüsün. Şimdi kadın iki soruyu da bildi ve tesli geçti. Diyor ki sahibine dönüp... ...onu azat et. Çünkü o kadın nedir? Ne? Mü'mindir, mü'minedir. Şimdi arkadaşlar... ...bu hadisler... Batur'u değil ve eş'ari olduğunu söyleyen insanların her gün karşısına çıkıyor. Bu ayetler, bu deliller her gün karşısına çıkıyor. Siz zannetmeyin ki onlar, yani onlardan samimi olanlar e, huzur ve rahat içinde yaşıyor. Hayatlarınızın sonunda onların bilginleri pişman oluyor. Diyorlar ki ya biz hayatımız boyunca bir şeylerden kaçmaya çalıştık. Hani bir örnek verdim minareyi çaldılar, sonra onlarla başladılar kılıf uydurmaya. Yani bunlar Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği, Peygamber'in hadislerinde bahsettiği, ayet ve hadisleri bu konuyla ilgili, isim ve sıfatlarla ilgili hadise bir kılıfı uydurabilmek için kimi zaman Hristiyan bir şairin şiirini delil olarak getirmeye çalıştılar. Kimi zaman Arapçalar o mana olmazken o manayı yüklemeye çalıştılar. Böyle anlamsız bir şekilde diğerlere kaçmaya çalıştılar. Ama ölüm de döşeğinde, hastalıkları zaman diyorlar ki, keşke Nişapur falanca yerin koca karılarının inandığı gibi nasıl yani basit fıtrî yalın hiçbir şey bulaşmaz doğal yani Allah diyorsa ki arsınızden istiva etmiştir gökyüzündekinin üzerine de taş yağdıran bir rüzgar göndermesinden emin tamam böyle tarlatmış böyle çoğu diyor ki ne kadar diyor isterdik ki onlar gibi ölmek çoğu pişman oluyor Gazali bile öldüğünde kucağını neyle ölüyor diyorlar buharı ile her şeyi bırakıyor artık. ...bütün sassataları, bütün edebiyatı bu manada... ...sarf etmen bütün edebiyatı... ...sarf bütün sözleri bir kenara... ...yalım, o kadar bitti. Onların çoğu da arkadaşlar... ...ben inanmıyorum ki... ...bu deliller onların... ...peşinde yakasını bırak, bırakmış o, bıraksın. Ama onlardan bir ne yapıyor? Olaya önem vermiyor bile yani. Bu konu onun... ...ilgi alanında değil dahi. Belki... ...duyduğu zaman... Yerlerinden isttiği zaman belki yine böyle bir düşünceye girebiliyor ama çoğu gördük, tecrübe ettik, oturduk konuştuk, birçoğu bu manada vurdum duymaz. Yani ne, olsun, ne olur ki Allah Allah'a her yer daha karşının üzerinde. Halbuki yani birisi küfür birisi iman. Yani ne olur dediği şey, birisi küfür birisi iman. İşte Peygamber Aleyhisselam da böyle haber veriyor. صحيح diyor ki, الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت إيمان إن أفضل إن كامله نجيز olan nedir? Nerede الله ol, Allah'ın seninle beraber olması. Ne demek arkadaşlar Allah'ın seninle beraber olması? Şimdi نحن نقول الله ارسلنا زين نقول. اذن نحن نقول الله ارسلنا زين نقول. اذن نحن نقول الله ارسلنا زين نقول. اذن نحن نقول الله ارسلنا Yok, bunu biz ço ço çok açıkladık. Bununla, bu ikisi arasında çelişki gören, tezat gören, insanın dili bilmemesinden kaynaklanıyor biz. İki, ehli sürekli cevahtır, akireciyi bilmemekten kaynaklanıyor. Yani bir insanın bir insanla beraber olması demek, onunla yan yana olmasını daha yapmak gerektirmez. Tamam. Bir insanın bir insanın yanında olması demek, onunla yan yana, omuz omuza, aynı yerde olmasını gerektirmez. İnsanda bu böyleyken Allah-u Teala'da niye mümkün olmasın ki? Allah-u Teala üzerinde ama kullarıyla nasıl? Kullarıyla ilmiyle beraber. Görmesiyle beraber. Daha özel olarak yardımıyla, yardımıyla desteğiyle beraber. Ama zatıyla arşının üstünde. Başka bir yol arkadaşlar. Bu da çok önemlidir hadis. Yine böyle ee, batıl mezhep sahiplerinin allah Teala'nın arşının üzerinde olduğunu inkar etme konusunda kullandıkları hadislerden bir tanesi o da şu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor sizlerden namaza durduğunda, namaza kalktığında yüzünün önüne, yani suratının önüne doğru ne yapmasınca Peygamberimiz tükürmesin sizden birisi şey. şimdi namazda oldu ki balgam geldi ağzına tabi eskiden camiler böyle hılığı değildi yerler neydi? çakır, toptıraktı İnsanlar ne yapıyordu? Tükürüyor yerlere. Namazda ne oluyor? Adamın malgam geliyor, öksürüyor, ağzın doluyor Sen burada dinen tükürebilirsin. Bunda sorun yok. Tabii Türk milletine bunu anlatmak zor değil mi? Yani? Hı hı. Camiye namazı <gülüyor> tükürüyoruz. Gökele çarptı başlar. Sizden mesela namazada dolduğunda yüzünün yönüne doğru atmasın. Tükürmesin. Sağına da tükürmesin. Tamam. Bazı rivayetler de çünkü sağında melekler vardır. Peki yüzüne niye, yüzü yönü, niye tükürmesin? Çünkü, çünkü Allah diyor namazda durduğu zaman o kişinin yüzü yönündedir, karşısındadır. Bakın arkadaşlar bir yani Hem arsin üzerinde, tamam, hem arsin üzerinde, hem de namaz kişinin yüzünün önünde. Kim ancak bunu yapabilir arkadaşlar? Ya. Her şeye kadir olan yapabilir. Yani bunu biz insan aklımızdan anlamaya kalkacak, nasıl olur desek, hem arşı hem böyle, bu, bu, bunu keyfiyete, keyfiyete girelim, keyfiyete, tamam? Yani, nasıl bunu ararsak, çünkü Allah-u Teala bize bunu ne yapmamış? Haber vermemiş. Ama arkadaşlar, insan o zaman namazdayken bu huşuyu yakalasın. Yani Allahu Ekber deyip namazda durduğun zaman sen, şu an Rabbin senin karşında, yani sen özel bir makama gösteriyorsun. Ha deminden dedik ahirette Allah Teala her bir insanla tercümansız ne yapacak? Konuşacak. Normal şartlar altında buna kaç yıl sürmesi lazım? <gülüyor> Allah dedi ki Rabbul Alemin insanları yaratan, dilleri yaratan o Allah'a Esra'ul hasibin. hesap görücülerin en hızlı. O da belki de bir saniyede her şey bitecek. Anladık mı? Allah Teala hem arşın üzerinde hem gezinin üstte birinde yeryüzünün semasına Çünkü yer dediğin yer allah Teala'nın kıyamette sağ elinde dürüleceği sol elinde yeryüzünün sağ elinde 7 kat köyü bir yer. Yani bu kadar küçük. Yani bu kadar küçük bir yere karşı sen bunu idrak etme manasında anlamaya kalkarsan bunu sana allah bana Teala ne yapmamıştır? Bu manada keyfiyetini bildirmemiştir. Sen bunun keyfiyetini bilemezsin. Ama şuna iman ediyoruz ki namaza durduğu zaman ne yaparız biz? Ee, karşımızda Allah vardır. Allah o kişinin karşısına gelirdiği hadisi. Bu hadisi rivayet ediyor. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet ediyor. an <gülüyor> anyesari. <gülüyor> tükürecek varsa deniz diyor soldan tükürsün. Bu e, diye soluna tükür. Bu caizdir. Namaz bozulmaz. Tamam. Ev sahte kademi ya da ayakkabısının ayağının altına tükürsün. Böyle bir şeye şey yapabilir. Şimdi bizim Medine'de bir arkadaş vardı. Sudan'lı. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz. Evet. Yani sizden birisi diyor ayakkabıları varsa ayağında ters çevirsin, baksın, altında bir necaset pislik varsa, vursun, temizlesin onlarla namaz kılsın, Yahudere muhalefet etsin. Yani ayakkabıyla namaz kılmak sünnettir aslında. Kimiz Ama şimdi sen böyle bir yerde, böyle camide Ayakkabı. ayakkabıyla yersen hata etmiş olursun. Çünkü yani, o halıyı kirletirsin, insanların yanlış bakışlarına sahip olursun. Hatta arkandan bir sünneti işleyeceğim diye. Bizim bir Sudanlı arkadaş vardı Medine'de. Mescidinde böyle pırıl pırıl. Buralar gibi de değil yani. Orada böyle. Kameralarla izleniyor. Yani 600 bin insanın namaz kıldığı yer düşünün. 600 bin. 30 binlerden bahsetmiyorum. 600 bin insan aynı anda namaz kılıyor. Böyle büyük bir yer. Yani bir çocuk işete ise kameralarla falan tespit edip anında o değiştiriyor. Öyle diyor. Bizim o Sudanlı Almış şeyler, ayakkabılar, pas kütlerle yürüyor. Sünnet hüyalet ediyor. Ondan sonra onu tutmuşlar böyle hemen, paketlemişler. <gülüyor> Dışarı. İnsan da bu konuda ne yapacak? Dikkatli ee, olacak. Son hadisimize, sondan bir önceki hadisimize geliyoruz. Yine bu hadis de, Yüce Allah'ın ulubuyla ilgili. Üstte olmakla alakalı, arşın üzerinde alakalı. Allahümme Rabbe Sema ve Sisteb'i vel Bu dua arkadaşlar. Borcu, ödeme ve ne duası? Fakirlikten kurtulma duası. Yani fakirlikten kurtulmanın, borçtan kurtulmanın birçok sebebi var. Bir, çalışacaksın yani. Evlenmedin ama hala çocuk istiyorsun. Bu ne olur? Alay etmek olur, dalga olur. Oturdum eve, tabi ilçitledim, dedim. bire bu duayı okuyorsun. Ki Allah seni borçtan fakirlenmiş. Bu da onun gibi aynı bir şey. Sen sebeplere sarılacaksın. ufak bir tezgah bir şeyler yapacaksın. Sonra bu duayı okuyacaksın Allah'ın izniyle. Ne olacak? Allah seni ya geçen de sana söylemiştik ya fakirlikten, boştan kurtaracak yahut başında gelecek olan bir musibetten kurtulacak ya da onu ayet. ayet takmayacak. Ama bu duayı adıp duvar ararsan sen, hiçbir şey olmaz. Bazıları asıl duvar, karınca duası, bilmem, hazri, bilmem ne hazretlerinin yaptığı dua. Yok kardeşim öyle bir uygulama, öyle bir Ee, davranış bir yok. Burada okuyacaksın, isteyeceksin, dua edeceksin. Bu duayı ezberleyen o hus olduğunu zannediyorum bu duanın. Dua dedi ki Allahümme rabbe selavatı vel ard Ey yedi kat gök ve yedi kat yerin Rabbi. Ve Rabbil arşil azim. O büyük olan, azametli olan, deminden bahsetmiş olduğumuz, o büyüklüğüne büyük, yüce olan, o arşın Rabbi. Rabbena ve Rabbe kulli şey. Rabbimiz her şeyin Rabbi. Tane ve tohumu çıkartan Tane ve tohumu bitiren Ey Rabbim Bakın önce duada bir edeb var Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dair Direkt bat diye Ey Allah'ım bana şunu ver demiyor Önce ne var arkadaşlar Hamd, övgü Allahümme rabbe semavati vel ard Ve rabbel aşel azim Rabbena ve rabbe kulli şey Tane ve tohumu çıkartan Tane ve tohumu çıkartan Tane Allah-u Teala'nın mutfaklarına geldik. Bunlarla bir tevessül. Munzilet tevrati vel inciri vel Kur'an Kur'an'ı tevratı ve inciri indiren Euzu bike min şerri nefsi Nefsimin şerrinden sana söylüyorum. Bak sonra ne var? Tevazu var. Çünkü nefis neyi emreder arkadaşlar? Kötülüğü emreder. Çünkü nefis alimler diyor ki ikiye ayrılır. Kötülüğü emreder. Nefsi emmare. Bir de nefsi mutmainne. Ne mutmainne? Tatmin olmuş, huzura ermiş. İkidir. Bazıları üçüncü sürü de söylüyor. Evet, üçüncü ayrı kısım olarak. Bir de nefs ne var? Levvame. Ne demek nefs-ül levvame? Nefes-ül levvame azarlayan nefes. Diyor ki, en alt tabakasının nefsin emmare, tutu yemreder. Ha işte, sokaktan kadın geçer bak. Tamam. oldu? Al bir sıkıştın git faiz ye. Tamam, ezan okuluyor ya boşver otur. Bu nedir? Emmare ha bire. Yani sen nefisi, seni ne yapmış nefis? <gülüyor> Tuş etmiş, eksim almış. Her şey sana yaptırıyor. Hiçbir şeye hakim olamıyorsun. Artık ipin ufunu kaçırmışsın. Bunun bir üstü, nefsu levvame diyor. Sen, yani, seni azarlıyorsun. Yani, yani kötülüğü emelen nefis, Sen sende artık şey de olmaz. Yani her türlü pisliği işler adam. Ama nefis ona şey de yapmaz yani, azarlamaz da. Sıkıntıya sokmaz da, pişman da ettirmez. Adam dünyada böyle ne var işte, yani? daha doğal bundan ne var? Gibi davranır yani adam. Tamam. Bu nefisle alakalı şeydi ki, nefis terbiyesiyle alakalı. Ama nefslere uyma yapar yap, yap, yap, yapar ama kötülükleri işler. Ezan okur, camiye gitmez. Hanım da işte ya burda kın, o da kınar mesela. Tamam. Allah azabın. Ama nefis ne yapıyor bu işlerde? Dövter. Yani dövter yani. Abi şu kardeşin Bir de. Bize nefis mutfağın ne var? Artık o huzur ermiş. Tamam. Nefis terbiye olmuş artık. Yani o Kadın geçse de dokunmaz. Evi yansa da umurunda değil bu manada. Yani. Allah tevekkül etmiş. Tamam. Her yönden huzura kavuşmuş bir nefis. Tabi bu nefsi buna ulaşmak için de yani bu sihirli bir şey değil. Evet. Allah-u Teala'nın böyle değmek tak tak bir şey değil. O senin elinde olan bir şey. Yani bir adam kalkıp geceliğini gece namazına kılıyorsa yani evet Allah önce onun hakkında bunu dileyecek ama kul da ne yapacak buna? Aynen. Gayret edecek. Yani Birisi var bir günde 20 sayfa kuran okuyan birisi var. Hayatı boyunca da 20 sayfa okuyanı, 30 sayfa okuyanı. Şimdi bunun bunun yeri Allah katında aynı mı olacak? Allah farisi yarışın, yarışacaksın. Sen bakıyorsun vay be. Şimdi, ama yarış şu anda yarış nerede? Dünya ya şimdi adam bakıyor ya diyor, bu adamda iki tane ay var bende. Yok. Ya ne derler? İşte iş, işsiz diyecekler hakkımda vay be. Ne kadar ayıp bir şey. <gülüyor> ama. Yani şunu düşünmüyor kendine ya Subhanallah ya Allah'ın kitabına kaç kez şey hat ettik? 0. Ya bu ayıp değil tamam mı? Gece namazda kalkamak ayıp değil. Oruç tutmamak ayıp değil. Ama işte ne olur? Borcum var ayıp. İstirsin ayıp tamam mı? Kendi evin yok ayıp. Bir ortam yok ayıp değil mi? Dükkanı geç ha. açtın ayıp. Ha, dükkanı geç açtın ayıp. Halbuki bir keki yakarız. Tamam yani bu dersleri sürekli soruyoruz. Yani, işten atıl bir şekilde yaşamayacaksın. Dünyaya da hakkını vereceksin ama dünyaya yüzde doksan verip öbür tarafına yüzde on veriyorsan zararlısın yani. O da önem vermek gerekiyor. Diyor ki nefsimin şerrinden sana sığınırım ey Allah'ım. Ve min kulli davetin ente ahidun binası yetiha. Senin anlından tutmuş oldun. Allah-u Teala her mahluku anlından tutup kontrol ediyor bu manada. Her canlı şerrinden sana sığınırım. Çünkü canlıların hepsinin şerri var. İnsanın var, hayvanın var. Tamam. Şeytanın var, cinin var. Antel evvelu felece kablike şey. Sen ilksin. Senden öncesi yok. Ve antel ahiru felece ba'deke şey. Sen ahirsin. Sonsuzsun. Senden sonra hiçbir şey yok. Sen zamansız olarak başlangıcın ve birçin yok. Anlıyor musunuz? Ve antel zahir felece favukake şey. Hadisinin konuyla ilgili olan bölüm burası. Sen zahirsin. Senin üstünde Hiçbir şey yok diyor. Ne demek bu senin üstüne şükür? Sen <gülüyor> en üsttesin. Ve entel bâtin sen bâtinsin feleksedûneke şey Senden gayrı yok. Ne demek senden gayrı? Sen ilminden yani. Çünkü sen Ya senin zatından başka bir şey diyecek buna. O da anlamsız olur. Vahdi vücuda girensin. Her şey Allah dersin. Bu da Allah dersin. Bu da Allah dersin. Ya da ne diyeceksin? Senin ilminden başka kuşatıcı, ihata edici. Sensin yani. <gülüyor> <gülüyor> dayın, ''Borcumu öde'' diyor. ''Ey Allah'ım borcumu öde.'' Bugün bunu desekler ya bu adam kafayı şey mı <gülüyor> <Allah, borcu ödediyor. gülüyor> yemiş ya, yani Allah'ım borcu öde ya Borcu öde derken nasıl yani? Beni borcumu öde öde ödeyecek. <gülüyor> bir canlar var ya. ''Vag nini minel faks ve fakirlikten beni kurtarıp beni zengin kıl.'' Bakın direkt peygamber Allah'tan istiyor. Ne evliya, ne aracılar, ne kendinden önce gelmiş peygamberler. Ki şey, bir Musa'nın hürmetine, ruhun <gülüyor> hürmetine. <gülüyor> يقول يعني كيف يعني سالهيلر يدمر مثل إلديانر يدمر Bu فيها صابرين. arkadaşlar. يوم الجمعة ezberleyenlerden dinleyelim. إن شاء الله هالأسبوع أذنلهم نحن نسمع. يعني أذنلهم ضرورة لا. أذنلهم نحن إن herhalde aramızda. لكن أذنلهم زادنا. يعني برضو لا نحن نسمع. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. Allah'tan istiyorlar tabii Yani sonuçta şey yok. siz şey yok, aracılar, evriyaların filan yok arada. Peygamber dahi yok, hayatta olan. Tamam mı? Aralarında yaşayan, gelmiş geçmiş günahları affolunmuş bir peygamber var. Aralarında yaşıyor. Biliyorlar, peygamber onlar gibi bir kul bu manada. Gece diziler kadar ne yapıyor <gülüyor> Namaz kılıyor, abs diyor. Allah sana ondan bahsederken en şerefli yerlerde, Kur'an-ı Kerim'de en şerefli makamlarda, konularda peygamberinden bahsederken kul diye bahsediyorlar. gezerim kulunu şeyden alıp mescidi aslaya götüren, mescidi aslaya götüren, götüren kulunu diyor mesela. Birçok yerde tamam mı? Peygamberden bahsederken kul diye bahsediyor. Kul, kul, köle. Kul. Allah'ın kulu, Allah'ın kölesi. Allah'ın huzurunda beş vakit Allah'ın fecdeye koyup Subhan Rabbi'yle Ala. En üstte olan Allah'ın tenzih ezerim dedikten bir ilah ve kulu. Burada bizim şu anlaşılmasın. Peygamberi bu adam yere serdi değil haşa aleyhi ve sellem bu ümmetin efendisidir gelmiş yani, geçmiş günahları affolmuştur ama sorusu o da bir nedir kuldur evlenmiştir hastalanmıştır çoluğu çocuğu ölmüştür kendisi dünyadan ayrılıp ölmüştür mübarev sahabeler bağırıyorlar Ya Rab Ya Rab seslerini yükseltiyorlar Peygamemiz bunların hallerini görüyor diyor ki ey insanlar ala ey insanlar kendinize acıyın kendinize acıyın Niye kardeşim? Barbarlar zeta iztin diyor. Ne yapıyorsunuz siz? Fe innakum la ted'un asamma sizce sarı birisi dua ettiniz sanıyorsunuz. Sizin dua ettiğiniz Allah vardır. Belâ kaib. Sizen gaib de, siz de uzakta değilsiniz. Tamam. Hüdiyat isidir. Sizin dua ettiniz, yalvardınız, ellerinizi açtınız. Semi nedir? İsittir. Basır. Evet. Sizin uzay ettiğinizde Allah var ya, Akrabu ileykum, Akrabu ila ahalikum, sizden birinizin, Devesinin boynundan size daha yakın. Yani sen devenin üzerinde, Devenin boynunla aramda ne kadar şey var? Mesela var. O Allah sana, o mesafeden, Sağol Ama neyle yeten arkadaşlar? İzmiyle ve desteğiyle, yardımıyla. Halde diyor ki Allah'ın yakınlığı, Beraberliği gibi iki kısım değildir. Allah'ın beraberliğini açıklarken demiştik ki Allah'ın beraberliği iki kısımdır. Bir, genel, iki, özel. özel. Genel beraberliği hangi manaya geliyordu? Bilmesi. Hususi, özel beraberliği desteği. Allah'ın yakın olması, Allah sadece mümin kullarına yakındır bu manada. Yani destek verir. Onların dualarına ne var? İcabet eder. Diyor önümüzdeki hafta inşallah güzel rabbimizin müminler tarafından görülme konusunu işleyecek. Allah daha önce işlemiştik, bu hadislerden ne alıyoruz? alıyoruz. Birkaç dakika sonra Allah Teala'nın bu manada isim ve sıfatlarıyla ilgili konular kapanıp artık ne gelecek? Ehli müminler cemaatin diğer konulardaki inanışları gelecek, onlar da çok önemli konular. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و إليك اليك الله وسلم وبارك على عبده نبينا محمد ما